بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِى النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun. Kardeşlerim, imanın şubelerinin 27. 27. sınavı ulaştık. Bu da Allah azze ve celle'nin yolunda her an savaşa hazırlıklı ve uyanık olmak. Allah azze ve celle buyuruyor ki: Ya eyühellezine amanu sabru ve sabiru ve rabitu vettakullahu. Ey iman edenler. Sabredin. Düşman karşısında sebat gösterin ve her an hazırlıklı ve uyanık ol ve Allah'tan korkun Ali İbran suresi 200. ayeti kelimesinde Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Bukhari'de gelen rivayette buyuruyor ki Allah yolunda cihad etmek için hazırlıklı olmak, uyanık olmak خير من الدنيا وما فيها. Dünyadan ve içindekilerden daha hayırlıdır. وموضع الصوت احدكم من الجنه خير من Sizden birinizin kırbacını yere vurduğu zaman ne kadar iz yapar? İşte o diyor, dünyadaki o şey, cennetteki o kırbaç yeri kadar bir yer dahi dünyadaki ve onun üzerindekiler her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam ayeti kerimede Allah azze ve celle müminlere iman edenlere sabredin diyor. Neye karşı? Allah'ın taatine karşı Allah'ın taatinde sabırlı ol Masiyetlere karşı sabırlı olun. Çünkü biliyorsunuz daha önceki derslerde geçtiği gibi cennetin yolu nelerle kaplıydı hep insanın sevmediği şeylerle kaplı. Yani düşünün bir gece vakti kalkmak, soğuk suyla abdest almak, yatak sıcağı, sıcacık yatağından kalkmak belki de birçok insana ağır gelen şeyler. Veya kendim kazandım diye övündüğü maldan insanın zekat çıkartması, sadaka vermesi ne yaptı? Gerçekten insana belki de zor gelen şeylerdir. Ama Allah'a taatle ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Ve Allah ne diyor? Vasabiru sebat gösterin. Neye karşı sebat gösterin? Düşman Allah düşmanlarına karşı cihat meydanında sebat gösterin. Sakın düşmanla karşılaştığınız zaman Allah yolunda ne yapmayın? Gerisin geri topuklarınızın üzerinde geri dönü savaştan kaçmayın. Waridtu fi sebilillah ve Allah'ın yolunda daima hazırlıklı ol. Ve Uyanık olun diyor. Allah arz ve cennet. Evet. Kef al-kurdi diyor ki Allah'ın taatine karşı sabırlı olun. Ayetin manasını açıklarken tefsirinde Vesabiru l-intidari l-va'di ve Allah'ın sizin için vaat ettiği şeyde beklemede sabırlı olun. Çünkü bir kimse eğer cihat meydanında ise Allah Azze ve Celle'nin ona vaat ettiği şey nedir? Allah cihat meydanında olan mücahide iki şey vaat eder. Ya sağ salim ehline ganimetle birlikte döner ya da onun için cennet vardır. Cennete giren bir kimse bir daha dünyaya dönmek ister mi? istemez. Ancak şehit olan kimsedir. 10 defa daha dünyaya geri çevrilmeyi ve 10 defa daha, daha, daha cihada katılıp Allah yolunda şehit edilmeyi arzular diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunu sadece şehit ister. Çünkü ölüm anında şehit olurken gördüğü kerametten dolayı, gördüğü o Allah'ın kendisine verdiği ikramdan dolayı Kıyamet günü o diriltilir. Kanı ve kanın rengi kan gibi, kokusu ise mis gibidir diyor Allah, Allah. Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ve rabitul adu. Ve düşmana karşı her zaman hazırlıklı ol, uyanık olun diyor Allah Azze ve Celle. Şeytan uyumuyor. Şeytan her an sizin gafil bir tarafınızı yakalamaya çalışıyor. Veya bugün Allah düşmanları her zaman Müslümanların kanlarını akıtmak için her zaman ne yapıyorlar? Fırsat gözü kolluyorlar. Eğer kendilerinden bir kişi öldüyse buna Müslümanlardan en az bin kişi öldürmeden durmuyorlar. İşte düşmanın hali bu kardeşlerim. Ve bugün baktığımızda Müslüman coğrafyasında akıtılan da nedir? Müslüman kanından başka bir şey değildir kardeşlerim. Ve kendi aralarınızda olan hukukunuzda da Allah'tan korkun. Zeyd ibn-i Eslem diyor ki, alel cihada karşı sabırlı olun. Ve sâbirul aduvve ve düşmana karşı ne yapın? Düşman karşısında sebat göstereyin. Ve savaş için at hazırlayın. Çünkü Bir e, ribatın aslı İbn-i diyor ki, e, onlar için at hazırlamaktır. Yani savaş meydanına çıkmak için bir yerde kendisinin binip cihat meydanında savaşacağı at hazırlamak. Çünkü Allah Azze ve Celle, وَاَعِدُوا لَهُمَّ اسْتَطَعَتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ O onlara karşı, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlanıyor Allah Azze ve Celle. وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْلِ ve ne yapın? Atlar hazırlayın. Atlarla hazırlıklı olun. Evet. Şurahbil ibn-i Samt Selman Selman'a uğruyor ve kendisinin herhangi bir düşman saldırısına karşı hazırlıklı olduğunu beklediğini görüyor. Ve diyor ki ne yapıyorsun? O da diyor ki Şurahbil Şurahbil Allah yolunda diyor, hazırlıklı bekliyorum. Her an düşman saldırabilir. Selman diyor ki, ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Allah yolunda bir gün veya bir gece düşman için hazırlıkta beklemek, her an düşmanın saldıracağı endişesiyle hazırlıklı olmak, hayrun min siyami şehrin mu kıyamini. Bir ay boyunca gündüzleri oruç tutup geceleri de gece namazı kılmaktan daha hayırlı buyurdu, dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, kullu meyyitin yuhtemu ala amelihi illerllezî mâ temrâbitan fîsebi illa. Her ölen kimsenin ameli ne yapar? Amel defteri artık hatimlenir. Dürülmüş. Bitmiştir artık. Ancak diyor, Allah yolunda sürekli hazırlıklı olan, her an düşman saldırılır diye uyanık olan kimsenin durumu böyle değildir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Onun diyor ameli kıyamete kadar devam eder. Yani bu ne demektir? Sanki adam ta kıyamet kopana kadar artık ne kadar bir zamansa sürekli Allah yolunda cihad için hazırlıklı bekleyen, Bir kimse gibi sürekli onun ameli yazılmaya devam eder kıyamet kopana kadar diyor. Ve fitnetel kabr. Ve bu kimse aynı zamanda kabir fitnesinden de <gülüyor> emin olur diyor Allah-a söyle. Aleyhissalatu mesela. Yine buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Men mate Her kim Allah yolunda hazırlıklı olursa, uyanık olursa o min a'dâbel qabri kabir azabından emin olur ve onun ecri sevabı da kıyamet gününe kadar devam eder buyurur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Meyne diyor ki her kim Allah yolunda hazırlıklı olursa, uyanık olursa onun ameli onu takip eder o kimse fettandan fitnecilerden emin olur ve rızkı da onunla gelir buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh gelen rivayette Allah Resulü diyor ki iki göz vardır ki bunlara cehennem ateşi dokunmaz diyor. İki göz iki göz sahibi birincisi aynun beket min haşetillâh Allah'ın korkusundan ağlayan bir göze cehennem azabı dokunmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Kimeymiş? Allah korkusundan ağlayan bir göze cehennem ateşi dokunmaz. İkincisi ise neymiş? وَاَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Ve Allah yolunda, cihat cihattayken sınırda veya herhangi bir yerde nöbet tutan göze de cehennem ateşi dokunmaz diyor Allah Resulü azze. Evet. iki göz vardır ki cehennem ateşi ne yapmazmış? Bunlara dokunmaz. Bir tanesi neymiş? Allah korkusundan ağlayan göz. İkincisi de Allah yolunda nöbet tutan göz. İki göz. Evet. Allah Azze ve bize hayır versin kardeşlerim. İmanın Şubelerinin 28.si Allah yolunda cihat meydanındayken düşmana karşı sebat göstermek ve cihat meydanından kaçmamak. Allah Azze ve Celle diyor ki اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَتْفُتُونَ Düşmanlarla karşılaştığınız zaman da ne yapın? Sabit durun, kaçmayın diyor Allah Azze ve, ve diyor ki Ya eyyühellezîne âmanu Ey iman edenler! Kafirlerden bir topluluk ile karşılaştığınız zaman er meydanında Fela tuvduhumul edbar Sakın diyor gerisin geri dönüp kaçmayın diyor Allah aziz edəcək. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında kim böyle bir günde onlara şələyə arka çevirirse, savaş meydanından, er meydanından kaçarsa muhakkak ki o kimse Allah'ın gazabını hak etmiş olarak geriye döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak. Ne kötü bir yerdir buyurur Allah Azze ve Celle Enfal Suresi 15 ve 16. ayet-i Ve yine buyurur ki Allah Subhanehu ve Teala Ya eyyuhal nebiyyü Mu Ey peygamber müminleri kafirlerle kafirlere karşı savaşa ne yap teşvik et et onlardan diyor 20 kişi 20 tanesi sabreden sabırlı olan 20 kişi o kafirlerden 200 kişiye galip gelir diyor Daha sonra 100 kişi e, mi eten, يَغْرِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Sizden yüz kişi o kafirlerden bin kişiye galip gelir, diyor. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Çünkü onlar akletmeyen bir kavimdir. Daha sonra Allah sizin zafınızı zayıflığınızı bildi de sizden hafifletti. فَاِنْ يَكُمْ مِلْكُمْ مِيَتُمْ سَابِرَةٌ يَغْرِبُونَ مِيَتَيْن Sizden yüz kişi kafirlerden 200 kişiye galip gelir. Ve yine sizden Daha sonra, وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْنِبُونَ أَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ Bin kişi de sizden, 2000 kişiye, kafirlerden 2000 kişiye galip gelir. وَاللّٰهُ مُعَصَّابِر۪ينَ Allah sabredenle beraberdir. Biliyorsunuz kardeşlerim, Bedir Savaşı'nda Müslümanların sayısı üç, yüzken, üç yüz küsürken, kafirlerin sayısı ise yaklaşık bin, ya bin küsür kişiydi. Yani kafirler Müslümanların neydi? Yaklaşık 3 katı daha fazla adetteydi ama Allah Azze ve Celle kendi görülmeyen askerleriyle yani menekler ne yapmıştır? Müslümanlara yardım etmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sayısı 12 olan kişi sayısı 12 bin olan bir ordu azlık sebebiyle asla mağlup olmaz diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Buhari'de gelen rivayette Allah Resulü buyuruyor ki sakın düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat düşmanla karşılaştığınız zaman er meydanına, cihat meydanına çıktığınız zaman da sabredin. Şunu çok iyi bilen ki muhakkak ki cennet Gölgesi altındadır buyurur Allahu Teala. Sonra Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle dua etti. Allahumma munzilal kitab. Ey kitabı indiren Rabbim. Hu mudriyes-sahab. <Sessizlik> Ey bulutları yürüten Rabbim. Ve <Sessizlik> hazimul Ve bu grupları hezimete uğratan, düşmanı hezimete uğrayan, uğratan Allah'ım, ihzimhum. <Sessizlik> Onları ne yap genel diye duarıp onsunun ve onlara karşı bize yardım et Allah'ım diye Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam dua etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselam buyurur ki Eçte nebu seb'en mubikat helak eden yedi şeyden sakının diyor Allah Resulü Aleyhisselam. İnsanları helak eden, insanları yok eden 7 şeyden sakının. Birincisi nedir? Eşriku billah. Allah'a şirk koşmaktır. İkincisi, sihirdir. Üçüncüsü, Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaktır, bir canı öldürmektir. Yine aklur riba, faiz yemektir. Ve yine yetim malı yemektir. Ve düşmanla karşılaşıldığı zaman er meydanından, cihat meydanından kaçmaktır. Ve gazful muhsanatil mu'minatil gafilat mümin ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu bir kadına zina iftirası atmaktır buyurur Allah Resulü insanları helak eden 7 şey. Bunlardan bir tanesinde de neymiş? Konumuz olan cihat meydanından kaçmak da insanı helak eden 7 şeyden bir tanesi. Bir adam diyor ki Allah yolunda cihattan, Allah'a imandan ve hangi amelin daha faziletli olduğundan bahsediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bir adam diyor ki ey Allah'ın Resulü şayet ben Allah yolunda öldürürsem bütün günahlarıma kefaret olur mu? Bütün günahlarım silinir mi? Allah Resulü vesselam buyurdu ki evet eğer sen sabredersin ve bunun ecrini sadece ve sadece Allah'tan beklersen Ve savaşta da sürekli ileriye atılır, geriye çekilmezsen evet bütün günahların bağışlanır ancak borç bunun dışındadır diyor. İnsanlara olan borcu. Çünkü Cibril Aleyhisselam bana böyle haber verdi diyor Allah Resulü Selam. Evet. Allah bize afiyet versin kardeşlerim. İmanın şubelerinin yirmi dokuzuncusu da Savaşta elde edilen ganimetin imama, onun çalışanlarına verilmesiyle alakalı. Bununla alakalı olarak Allah Azze ve Celle sizin ganimet, şunu çok iyi bilin ki sizin ganimet olarak elde ettiklerinizin beşte biri Allah'a, Resulüne, onun yakınlarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara... E, aittir ki bu Allah'a ve O'nun indirdiğine iman ediyor iseniz bu hüküm böyledir buyurur Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim ganimetle alakalı hükümlere baktığımız zaman ganimet nedir? Müslümanların kafirlerle savaşında Müslümanların elde ettikleri mal, kadın, erkek, köle ne varsa bunların hepsinin adı nedir? Topluca ganimettir. Ganimet malları daha önceki ümmetlere haram kılınmıştı. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a ise bu ne yapıldı? Helal kılındı. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam benim rızkım mızrağımın gölgesinde. gölgesinde veya ucunda kılınmıştır diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Daha önceki ganimetlerin hükmü nasıldı? Daha önce bir savaşta Müslümanlar ganimet elde ettiği zaman savaş meydanında o bir araya getirilir ve gökten bir ateş gelir o ganimeti yutar tekrar gökyüzüne çekilirdi o ateş. Hatta bir seferinde böyle bir savaşta peygamberleri de arada aralarında olduğu halde ganimet malları toplanır fakat bir türlü gökten bir ateş gelip ne yapmaz o malı yutup gitmez. Bunun üzerine peygamberleri der ki sizin içinizde birisi ne yapmış bu maldan ganimetten bir şey çalmış. Sonuçta araştırdıklarında işte bir inek kafası büyüklüğünde altından bir heykelin veya inek kafası olarak altından yapılmış bir şeyin çalındığı tespit edilir. Ne zaman gelir o ganimetlerin içerisinden konursa işte o zaman da gelir ateş tekrar YouTube yıkmıştır. Bu bizden önceki ümmetlerde olan haliydi. Fakat bizim ümmetimize Allah Azze ve Celle'nin de bir fazla ve nimeti olarak ne yapılmıştır? Ganimet helal kılınmıştır. Ve bunun hükmü olarak da ganimetin beşte biri Beytülmale verilir. Diğer geri kalan savaşa kasılan mücahitler arasında eşit bir şekilde pay edilir. Ganimetlerin hükmü budur. Ve ne diyor ki Allah Azze ve Celle bir peygambere emanete riyanet etmesi yakışmaz diyor. Kim emanete yani ganimet malına hiyanetlik ederse, kıyamet günü o mal, boynuna dolanmış bir şekilde gelir, diyor Allah Azze Celle, Ali İbrahim Resulü 161. ayet-i kerimesinde. Buhari ve Müslim'de gelen rivayette, Abdülkays heyeti, Allah Resulüne geldiklerinde, Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, sizlere dört şeyi emreder, dört şeyden de yasaklar, buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sizlere, Allah'a iman yalnızca bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim. Ve bilir misiniz Allah'a iman etmek nedir? diyor Bizler Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik. Buyurdu ki en la illallah, ve Muhammeden Rasulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna ne yapmaktır? şehadet etmektir buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Namazı kılmanız, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini vermektir buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu da ganimetlerle alakalı hükümler kardeşlerim. Bu da demek ki ganimetlerin beşte birinin verilmesi de imanın şubelerinden bir tanesiymiş. Evet. İmanın otuzuncu şubesi kardeşlerim Allah'a yaklaşmak için Allah rıza için köle azat etmek köle kardeşlerin daha önce savaş meydanlarında elde edilmiş e, esirler köle ve daha önce e, köle sistemi var idi satılan e, alınan kimselerde savaş e, çok olduğundan dolayı ama günümüzde e, bu hüküm şu an itibariyle Ee, mevcut olmayan bir şeydir. Ama e, Allah Resulü Selam da zibar olmuştu. Allah Azze ve Ceydine Kur'an'da diyor ki فَلَقْتِحَمَا الْعَقَبَةِ Fakat o sap yokuşu aşmadı. اُمَا اَدْرَاكَمَا الْعَقَبَةِ O sap olduğunu ne olduğunu bilir misin? Ne olduğunu bilir misin? فَقُرَقَبَةِ O köle azal etmek söylüyor Allah Azze ve Ceydine. Beret Suresinde. Allah Resulü diyor ki Bukhari ve Müslim'le gelen e, rivayette Men her kim bir köle azad eder ise Allah Azze ve Celle o azad ettiği kimsenin her bir organı, uzvu nisbetinde ondan da bir uzvu cehennem ateşinden kurtarır ta ki tamamen kurtuluncaya kadar. Bu da nedir? Köle azad etmenin ecri budur kardeşlerim. Ebu Zer anhu diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Hangi amel daha üstündür diye sordu. Allah Resuləl sələm, Allah'a iman etmen ve onun yolunda cihad etmendir buyurdu aleyhissalatü və sələm. Dedim ki, hangi köleyi azad etmek daha üstündür? Allah Resuləl sələm, Azləhə thəmenən və enfusuhə və əndə ehlihə. Fiyat olarak en pahalısıdır. Ve onun ailesi yanında köle sahipleri tarafından en değerli olan bir köleyi azat etmen senin için daha esastır diyor. Eğer bunu yapmazsam Allah Resulü Selam yardım ve muhtaç kimseye yardım etmendir. Bunu da yapmazsam o zaman diyor insanlara senin şerrinin, kötülüğün dokunmasından engelle diyor. Yani insanlara şerrin dokunmasın. Çünkü o bu aynı zamanda senin kendi nefsine yaptığın, verdiğin bir sadakadır buyuruyor Allah Aleyhisselam. Hiçbir şey yapamıyorsan en azından insanlara şerrin dokunmasın. Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Allah Resulü gene diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman, Müslüman bir köleyi azat eden ise Allah Azze ve Celle de onu e, kemikleri say, sayısınca onun da diyor kemiklerini cehennemde ne yapar? Azat eder diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bir Müslüman bir kadın da Müslüman bir kadın köleyi azat ederse Allah Azze ve Celle de onun kemikleri sayesinde sayesince onun da diyor kemiklerini yarın kıyamet gününde ne yapacaktır? Onunla korur buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Bu da İslam'da kölelikle alakalı köle azat etmek de nedir? İmandandır. İmanın şubelerinden bir tanesidir. Mesela sohbetten önce eee kefaretler meselesinde kefaretlerin ilki köle azat etmektir kardeşim. Eğer imkan varsa. Ama yoksa ki günümüzde maalesef olmamak bir şey e, diğer e, şıklara sırasıyla geçilir. Evet. Eee İmanın 31. şubesi kefaretlerle alakalı kardeşlerim. Kefaretleri de ibadetlerde yapılan bazı hatalar sonucunda o hataları gideren bazı e, nelerdir, e, bazı yapılması gereken amellerdir. Kefaret manası budur. Kitap ve sünnetler <gülüyor> kitapta geldiği kadarıyla Mühafız e, El Beyhak-ı Rahim olan Şuab-ül İman'da kitap ve sünnette dört tane kefaret gelmiştir der. Birincisi öldürmenin kefareti. ikincisi zihar kefareti. Zihar nedir kardeşlerim? Cehalet döneminde insanlar eğer hanımını boşamak istiyorsa senin tıpkı anamın sırtı gibidir derlerdi. Daha sonra yemin kefareti yemin ettiği zaman yeminini yerine getirmediği zamanki kefaret bir de Ramazan ayında insanın oruçluyken hanımına ilişmesinin kefareti vardır ki kimi bunda e, fidye de olarak geçebilir. Kefaretin diğer bir ismi de diyebiliriz ki bununla alakalı gerçekten uzun bir mevzu. Ama burada bizim e, bilmemiz gereken bu kefaretlerin de imandan olduğu ama burada ben e, kefaretül meclis diye bilinen hadisi zikredeyim. Allah Resulü Vesselam diyor ki her kim bir mecliste bir yerde oturur ve orada olur ki insanın ne yapabilir bir hata edebilir, hataları çoğalabilir ve oradan kalkmadan önce Subhaneke Allahumlu bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubilek derse o meclisteyken o oturduğu yerdeyken yaptığı günahları kendisi için bağışlanır buyurur Allah Resulü selam. Ayşe anamızdan gelen, radıyallahu anhadan gelen cibayette sizden biri Allah Resulü selam bir yere oturduğunda veya namaz kıldığında veya bir şeyler konuştuğunda bazı kelimelerden sordum da Allah Resulü selam eğer diyor o bir hayır konuşmuşsa o diyor ta kıyamete kadar ona tabi olur. Eğer bundan başkasıyla da konuşmuşsa yani hayır konuşmamışsa, o zaman Sübhaneke Allahumu bihamdik estağfirüku ve tübülik ona kefaret olur der Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu da imandandır kardeşlerim. Ve yine imanın 32. şubesi akitlere insanın verdiği sözleri yerine getirmesiyle alakalı. Aynı zamanda bu insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen Kurallardan da bir tanesi. İnsanlar hiçbir zaman kendilerine söz verildiği zaman sözlerinin sözlerin yerine getirilmemesinden hiçbir zaman hoşlanmazlar. Eğer kendimiz hoşlanmıyorsak aynı zamanda karşıdaki bir kimse de bundan hoşlanmaz. Nasıl ki biz kendimize verilen sözleri sözlerin yerine getirilmesini istiyorsak aynı zamanda bizim de verdiğimiz sözleri yapmamız? Yerine ...getirmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle... ...ahitlerinizi... ...sözlerinizi... ...yerine getirin buyuruyor... ...Allah Subhanahu ve Teala. Müslim'de gelen cibayette... ...Allah Resulü diyor ki... Vesselam, ...her vefasızın... ...kıyamet günü... ...bir sancağı vardır. İşte bu... ...kıyamet günü... ...bu falanca vefasızın sancağı denir... Diyor. Allah Rasuləl Ve Abdullah İbn Amr radıyallahu anhumadan genən rübəyətə Bukhari ve Müslim'de diyor ki, aleyhissalatü vesselam dört tane haslet. Eğer bu dört haslet kimde olursa o halis münafık olur diyor Allah Rasuləl əsələl. Dikkat edin kardeşlerim. diyor ki, İzə hadde haddə fək edəb. Konuştuğunda yalasınlar. Birinci haslet. Konuştuğunda yalasınlar ikincisi ve izâ ahada kadar. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Üçüncüsü ve izâ ve'ed ahlet. Bir şey vaat ettiği zaman ne yapar? Sözünden döner. Ve dördüncüsü idâ halsamı fecar seninle düşmanlık yaptığı zaman da haddi aşar. kimde bu dört şey bulunursa Allah Resulü halis minnafı Aleyhissalatu Vesselam. Ve her kimde de bu dört şeyden bir tanesi varsa onda da diyor o nifaktan, o münafıklıktan bir özellik vardır diyor Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Konuştuğunda yalan söyler. Vadettiğinde, söz verdiğinde sözünde durmaz. Ve düşmanlık yaptığı zaman ne yapar? Haddi aşar. Vadinde de Durmaz. Dikkat edelim kardeşlerim. Allah azze ve celle bizi nifaktan korusun kardeşlerim. Evet. Yine diyor ki aleyhissalatu vesselam verilmiş şartların en hak olanı uyulmaya en hak sahibi olanı sizin diyor hanımlarınıza karşı vefanızı yerine getirmenizdir. Yani karı kodların birbirlerine karşı olan vefaları birbirlerine verdikleri sözleri. Mesela bir erkeğin hanımına karşı olan görevleri nelerdir? Onun hanımının geçimini sağlaması, işte hanımının giyimdir, e, meskendir, evdir bunun gibi ihtiyaçlarını gidermesi, onun hakkında bir şey kusur etmemesi. Bu bir erkeğin hanımına karşı olan görevleri. Peki hanımının e, erkeğe karşı olan görevleri nelerdir? sıra evinden kocasından izinsiz ne yapmaması gerekir? çıkmaması gerekir ve kocasının mağıyla alakalı ondan izinsiz bir tasarrufta bir harcamada ne yapamaz? Bulunmaz gibi bazı haklar vardır ki her ikisinin birbirine karşı da bu vefa deyip birbirine karşı ne yapmaları getirmeleri gerekir. Abdullah İbni Amir diyor ki radıyallahu anh, bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizim evimizde otururken annem beni çağırdı diyor. Ve o esnada Allah Resulü Selam dedi ki sen ona bir şey vaat ettin mi? Ve elindeki e, hurmayı gösteriyor. Yani elinde bir hurma var çocuğunu çağırıyor. Sen o hurmayı diyor çocuğun geldiği zaman eğer ona vermezsen sen bir yalancısın diyor. Yani ne demek bu? İşte ey oğlum gel ben sana falan, para vereceğim veya çikolata vereceğim şeker vereceğim. Eğer çocuğunuz geldiğinde Siz onu vermezseniz elinizdeki şeker çikolata neyse siz bir yalancısınız diyor Allah'a söylesene. O yüzden hadis alimlerinden bir tanesi hadis almak için birine gidiyor ve o adamın hadis alacağı adamın elinde boş bir torbayla devesini veya atını kandırdığını görüyor. Ve o adamdan aylarca belki de yol gittiği halde o hadisi almadan geri döndü. O yüzden bir kimse işte birine bir şey diye çocuğunu kandırması verecekse onu ne yapması gerekir? Vermesi gerekir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet imanın 30. şubesi Allah Azze ve Celle'nin nimetlerini saymak ve bunun için Allah'a şükretmek. Çünkü Allah diyor ki, فَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız buna bütçetiremezsiniz diyor Allah Azze Hakikaten Allah Azze ve Celle'nin üzerimize sayılamayacak kadar çok nimeti var. Ve yine diyor ki ''Fezkuruni ezkurkum veşkuruli vela tekfurun'' ''Beni anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, sakın beni benim şükrümü, inkar, e, nimetimi inkar etmeyin'' diyor Allah, Allah Azze ve Celle. Evet, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam geceleyin yatağına uzandığı zaman Bismike amutu ve ahya Allah'ım senin isminle yaşar ve senin isminle ölerim, ölürüm diyor. Ve sabahleyin uyandığı zaman da Elhamdülillahimlezi ehyani ba'demâ emâteni ve ileyhim meşhur Öldükten sonra, tekrar dirilt, öldükten sonra tekrar dirilten Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun ve dönüş de onadır, yayılış da onadır diyor. Ve yine Müslim'de gelen rivayette diyor ki, müminin işine şaşılır diyor. Çünkü müminin her işi hayırdır. Eğer başına bir musibet gelse, bir bela gelse, bir sıkıntı gelse sabreder, bu onun için hayırdır diyor. Ve yine Müslümanın başına sevindirici bir olay gelse ne yapar? Şükreder. Bu da onun için hayırdır diyor. O yüzden müminin her işi hayırdır kardeşler Mümin de şer yoktur. Ama sabreder ve şükrederiz. Allah Azze ve Celle bizi sabreder ve şükreden kullanımdan eylesin kardeşlerim. yine Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki muhakkak ki Allah Azze ve Celle verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister diyor. Ve yine Allah, Allah Resulü Selam muhakkak ki Allah Azze ve Celle Allah bir kulunun bir şey yemesinden, bir şey içmesinden sonra da Allah Azze ve Celle'ye hamd etmesinden razı olur diyor. Burada hamd ile şükür arasında ince bir çizgi var kardeşlerim. Allah'a hamd nasıl edilir? Elhamdülillah demek Allah'a hamd etmektir kardeşler. Yemek ye bismillah. Yemekten önce. Sonra elhamdülillah. Şükür nasıl edilir? Şükür daha çok amelle. Yani Allah Ze ve Celle'ye şükrümüzü eda edelim dediğimiz zaman amelle yapılan bir şeydir. Mesela başımıza bir şey gelire, bir sözden kurtulmuşsa ne yapılıyor? Verilmiş sadakam varmış gibi. Değil mi? verilmiş sadakanız varmış. Demek ki belli bir yerde şükrümüzü eda etmişiz ki Allah Azze ve Celle de ne yapmış? O belayı bizden def etmiş. Çünkü az sadaka ne yapar? Çok, çok belayı def eder. Sadakadır. Allah hayır edersin. Allah Azze ve Celle hakkı, hak bilip hakka olan batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin kardeşlerim. Hakikaten Müslümanlarının kanının sel gibi aktığı bir dönemde yaşıyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle afiyet versin. Allah Azze ve Celle o kardeşlerimize yardım etsin. Ölenleri inşallah şehit eylesin. Şehitler mertebesinde eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere Resul ver. Subhaneke <gülüyor> Allahümme bihamdik. Eşhed allâ ilâhe illâ mitesaffuruk u atû bileyh. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالم